Konya'mızı teşrif eden kardeşlerimize her şeyden önce cenab Hak sonsuz razı olsun diye dua ediyor. Kardeşlerim böyle bir böyle bir icitimadan topluluktan birliktelikten beraberlikten dolayı Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımıza ne kadar hamd etsek az. Ömür boyu bilirsiniz hocamız dedi ki babam derdi ki Rabbimize ne kadar hamd etsek az. Çünkü bizim sevdiklerimiz Allah dostları bizi sevenler Allah dostları. ''Valike fabbullahi ütihime yaşa'' Bunu Allah ancak dilediğine verir. Değerli kardeşlerim, Tahir hocanızı tanıyorsunuz. Askerden 1949 yılında izinli geldiği zaman, hocası cennette birleşecekler, birleştiler inşallah. Hacı İsa Bolay hocamız evlat ahir benim muradım var. Seni kara kürsüde görmek istiyorum der. Ve o sene 1949 babam askerden izinli gelmiştir. Şu kürsüyümüz biliyorsunuz şu sütunun önündeydi. Kendisinin vaz nöbetlerini babama verir der ki babam efendim daha ben çok gencim Konya'mızda Anadolu tabiriyle deve dişi hocalarımız var ben onların bulunduğu bir şehirde onların konuştuğu kürsüde nasıl konuşayım bu benim muradım evladım seni ben kara kürsüde görmek istiyorum peki der babam hani büyükler derler ya el emru fevkal edep emir edepten üstedir ve kürsüye çıkar o gün bugün ve inşallah inşallah inşallah kıyamete kadar Kıyamet kadar iklasına bakın, samimiyetine bakın ki televizyonlar, radyolar onu her gün hala konuşturuyorlar. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanımız gelecek. O size bir konuşma yapacak, öyle arzu etmiş. Allah razı olsun. Ben ondan evvel hafız kardeşlerimiz böyle bülbül gibi okudular ama siz kardeşlerime sadece bir kişilik yol açın kafi fazla kalkmaya gerek yok. Sadece bir kişilik yol açın evet. Ondan evvel kardeşlerime şöyle hem bir dua konuşması yapayım hem de teşekkür konuşmasında bulunayım arzu ettim. Hocamız gelinceye kadar. Değerli kardeşlerim Evet sevgili seyircilerimiz hemen tekrar Kapu Camii'ne döneceğiz ve Abdurrahman Büyükkürk hocama kulak vereceğiz. Akabinde de Diyanet İşleri Başkanımız konuşacak. Hocam cümlelerimizi bağlayacağız. Bağlayalım. Ağzınıza sağlık. Katkılarınız helal estağfurullah. edin. Ben çok uzatmayayım. Katkı sağladınız. Buyurun. Estağfurullah. Buyurun. Görevimiz inşallah onun onun ondan sonraki yapılması gereken görevleri yapmış evet. olmanın huzuruyla ben bütün izleyicilerimiz için teşekkür ediyorum zatınızı şahsınızı Kon TV'ye ve e, rahmetliye Allah'tan gani ganı rahmet dileyelim Amin. ve Cenab-ı Hakk'ın mağfiretinin bol olduğu inancıyla da evet. onun bağışlanmasını talep edelim. Amin. Sözü fazla uzatmayalım. E, Cenab-ı Hak cümlemize evet. son nefeste iman ile göç etmeyi Amin. böyle güzel e, hatimeler sonuçlar lütfetmeyi nasip eylesin Amin. diyorum. Amin. ben de teşekkür ediyorum çok sağ olun hocam Size ağzınıza sağ olun. sağlık ayağınıza sağlık evet sevgili seyircilerimiz Sayın Mehmet Emin Parlak Türk hocamıza çok teşekkür ediyoruz şimdi tekrar sözü Doktor Abdurrahman Büyükörükçü'ye bırakıyoruz şeriatı emretti he. sevgisi şeriate göreydi İslam'a göreydi kimi ne kadar seviyorsun diye sorulduğu zaman Allah'a itaatınız kadar, Rabbime kulluğunuz kadar sizi seviyorum. Hep böyle cevap vermiştir. Hayatı boyu şer'i şerife muhalif, bir istisna yaptığını bizler yakınları ve evlatları olarak inanın hiç görmedik. Ölçü her yerde ve her zaman şeriatı kim olursa olsun la ta'ateli mahlukin fi masiyetil halık hadisi şerifi Hayatında onun için en ciddi üsturi halika isyanın olduğu yerde yaratılmış olan kim olursa olsun ona itaat edilmez. Bizim aile hayatımız bizim dört duvar içerisindeki aile nizamımız becerebildiğimiz kadar güç yetirebildiğimiz kadar hep babamızın kontrolünde. Onun altından ama inanın hep İslam'a göreydi. Yakınları bilirler. Yakın olanlar bunu çok iyi bilirler. Dediğim gibi sevgisi hep şeriat ölçüsünde, şeriat terazisinde. Eğer birilerine sitem ederse, birilerini ikaz ederse, birilerine kırılırsa onun ölçüsü de İslam ve şeriat değil. Ben 3 yaşındayken bana şunları ezberletmişti. Akif'in dörtlüklerini, beyitlerini ezberletir. Ladikli Hacı Ahmed Efendi amcamızın şiirlerini ezberletir. Muhammed İkbal'den bazı küçük mısralar, şiirler ezberletir. Ama şunu da bana ezberletmiş ve öğretmişti.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 Küçücüğüm üç yaşındayım, dört yaşındayım. Eve misafir gelir, beni ayağa kaldırır, kapının yanında ayakta durdurur. Evladım Abdurrahman, amcalarına bir davanı oku bakayım. Siz de evlatlarınıza ve torunlarınıza öğretin inşallah. Babacığım en büyük davam Allah'ın dostlarını dost bilip sevmek, düşmanlarını düşman bilip cihad etmektir. Müslüman doğdum, Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim babacığım. Bunu ezberletti bize. İnanın, inanın değerli kardeşlerim, hepimize, ibadet ve taatımıza, Allah'a kulluğumuza göre iltifat eder ve değer verirdi. Kardeşler arasında, dostlar arasında asla tefrik yok. Mahşerde göreceksiniz ki yerine göre yaşça kendisinden önde olan veya mevkice kendisinden önde olan insanlarla beraber olduğu beraber zamanlar oldu ama hiçbir gayrı meşru karara hayatı boyu elhamdülillah evet demedi. Bundan daha bir biliyorsunuz 6-7 aydır biraz rahatsız, son bir ayda da biraz daha ağır bir rahatsızlık geçirdi. Evimizde elhamdülillah farz namazlarımız gibi boynumuzun borcu telakki ettiğimiz hizmetini elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık, duasını aldık. Ve evlatlarım sizden razıyım dedirttik elhamdülillah. Helalleştik kendisiyle. Bir gün akşam kendisini istirahatine bırakırken, hani bir isteği var mı acaba diye, babacığım bir emriniz var mı dedim, su ister mi? Herhangi bir arzusu var mı? Bir şey yemek ister mi? Babacığım bir emriniz var mı dedim gözleri kapalı emrim namazlarınızı vaktinde kılın oldu vallahi değerli kardeşlerim evlatlarım hizmet ettiler Allah razı olsun dedeciğim oğlunuzu ne kadar seviyorsunuz diye sordular bir gün bu artık bir dost meclisi bunları anlatmama müsaade edin Allah'a kulluğu kadar, ibadet ve taatı kadar seviyorum, diye cevap verdiler. Evimizde mükemmel bir İslami disiplin, ibadet ve taat konusunda asla taviz görmedik bugüne kadar. Ne namaz konusu, ne tesettür konusu. Tam bir selef baki asla kimsenin hatırına kimseye şer'i bir konuda taviz vermedi akrabalarımız da dahil ben aciz kardeşiniz 1975 yılında imamlığa başladım bir 5 yıla gelinceye kadar son yıllarda biliyorsunuz hocanız kürsüye çıkamadı biraz durgunluğu oldu son 5 yıla gelinceye kadar görevim imanlık olduğu halde evladım namazını kıldın mı evladım namazını kıldın mı evladım namazını kıldın mı hep soruyordu sizde sorunuz sizde sorunuz bundan Yıllar evvel, 40-45 yıl evvel, 60'lı yıllar babamın müftülüğü zamanı İstanbul'dan bir üstad getirildi ve Konya'mızda hafızlarımız aşere takrip yani Kur'an ilimleri öğrendiler. Yine bu kapı camimizde bir merasim oldu. merasimi. O gün babam Konya müftisi bir cuma günü hutbeyi ben okuyacağım demişti. cenab Hak Hazretleri cennette birleştirsin, birleştirdi inşallah. Ali Ulvi kurucu üstadımız o gün o caminin cemaatindendi. Sonra evimizi bir iflerinde üstad hazretleri buyurdular ki Tahir hoca kardeşim, Tahir efendi kardeşim, o hutbe neydi öyle? Sultan Abdülhamid devrinde ancak okunulabilirdi o kadar cesur bir hutbe diye iltifat etmişlerdi. Biliyorsunuz Mekke ve Medine aşığıydı. Çocuklar biz artık seferi kolaylaştırdık. Nereden geliyorsun? Medine'den. Nereye gidiyorsun? Mekke'ye. Bizim yolumuz artık bundan sonra böyle derdi. Ravzayı da edeyim. Resulullah'ın eşeğindeyim. Hocam nasılsın ne alemdesin diye soran dostlarıma diyorum ki kainatın efendisine büyükler büyüğüne peygamberler peygamberine istida verdim. Dilekçe verdim yani. Eğer o kapıdan o eşikten denilirse ki Tahir Hoca ölçün tuttu bu kapının kulluğuna köleliğine kabul olundun deyiverirlerse siz bendeki neşeye bakın derdi. Dostlarımdan sıhhat afiyet İslam'a hizmetle geçen bir ömür eğer mukadderse cennetül bakide sabah namazının ikinci rekatinde secdede ruhumu Allah'a teslim etmek isterim derdi hep biliyorsunuz bir sabah namazı vakti dün saat tam altıda başlar sabah namazında secdede iken Mevlasına kavuştuk. Konya'daydı. Ama bakın... ...kardeşiniz olarak... ...kendisine hüsnü zannettiğimiz... ...muhterem bir hocamız... ...bugün bize mesaj çekiyor. Hafız yetiştiren bir hocamız. Talebelerimden biri rüya görmüş. Tahir hocanın kabrini... ...şuraya mı kazalım... Buraya mı kazalım diye iki defa yer değiştirmişler. Yok, cennetül bakide olsun demişler bir kabir kazmışlar. Cennetül Bakıya defne olunmasına karar verildi denilmiş. Biz zaten büyüklerimizden duyuyor, hatta eserlerde okuyorduk, acizane biliyorduk. Gönlü Medine'nin öldüğü an, bedenlerini dahi her gün beyaz develerle alırlar Medine'yi, Tayyip'e'yi, Tahiri'ye Resulullah'ın huzuruna götürürler tahmin ederim ki kendisine bu kadar aşık ki şöyle söylerdi haliniz nedir diye soranlara şöyle diyorum dudaklarım Rasulullah'ın eşiğinde Yanaklarım ayak izinde. Sabahleyin bazen çok neşeli kalkar. Biz anlarız ki güzel bir rüya görmüş. Israr ederiz. Kolay kolay anlatmaz. Ama bir gün dedi ki hem de efendim sabahleyin kalktı da çok sever, çok sever, çok sayardı Üstadı Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendimiz Hazretlerini. Onu rüyada gördü, gördü mü? O bir ilahi vardı kardeşlerimiz okurlar. Bugün ben şahımı gördüm. Postu destarı güldür gül diye bir ilahisi vardı. O ilahi okuyarak odasından çıkardı. Biz anlardık ki o gün Üstadımızı görmüş rüyasında. Yine böyle ilahi okuyor. Babacığım dedim galiba bir tecelli var. Evladım dedi üstadımı rüyasında gördüm. Bir yolda seri bir şekilde yürüyor. Ben de arkasından her ayak izini öperek yürüyorum. Vallahi böyle gördüğünü anlatmıştı. Üstadım önümde bir yolda yürüyor. Ben de her ayak izini onun öperek yürüyorum peşinden demişti Resulleyram sallallahu aleyhi ve sellem hiç görür müsünüz sadece hafif bir başını sallar başka sır vermezdi anlatmazdı vefatına yakın senelerde birkaç tanesini biz evlatlarını anlattı ama sırrını da sonuna kadar ayıerdi Dediği gibi Mekke'de kalmak, Medine-i Tayyibe'yi Tahire'de olmak onun için hakikaten sanki aksal gayeydi. Umuyorum ki umuyorum ki Allahu Zülcelal Hazretleri o arzusuna onu nail kıldı. cümle bir şey söyleyeceğim bırakacağım hayır hayır, hayır, hayır. Tamam. efendim tabii başkanımızın mutlak sizlere hitabını gönlüm arzu ediyor ama bir hatırayı anlatacak ondan sonra sözü hocama vereceğim Oturuyorum. Yine Medine'deyiz değerli kardeşlerim. İnşallah zaman daha Rabbim dua ediniz sağlıkla ömür versin. Önümüzde zaman var bunları biz sizlere anlatacağız yine inşallah. Yine biz de Umre'ye gitmişiz Medine'ye Tayyip'e'yi Tahire'deyiz. Ali Ulvi kurucu üstadımızı beraberce ziyarete gideceğiz. Abdestlerimizi tazeledik hazırlandık bir bayram bir Ramazan bayramı efendim büyüklerin her şeyi büyük Halil ve korucu üstadımız babamıza bağlılığımızdan onun yanında oluşumuzdan dolayı bize bile iltifat eder Bize bize bize bize bile tatlı sözler söylerdi kapıdan girdik ayakta babamı karşıladı kucaklaştılar Babam dedi ki abi ahdi tazeliyoruz sen dünyada da ahirette de bizim abimizsin bize şefaat edeceksin inşallah. Bak dedi Abdurrahman Efendi evladım onun tabirini söylüyorum onların büyüklüğünü göstermek için söylüyorum. Baban böyle söyledi ya ben de bir rüyamı sana anlatayım. Geçenlerde rüyamda ravza-i mudahharadaymışım yatsı namazının sonrası. Oturuyoruz. İnsanlar dağıldılar, çok az insan kaldı rauzada. Temizlikçiler geldiler, dediler ki, Alüvva kurucu ustamızın tabiri böyleydi. Kumu fel nefrush, kalkın temizlik yapacağız, süpüreceğiz buraları. Rauza biliyorsunuz önce önceki yıllarda kapatılır, temizlik yapılır, seher vaktinde yine açılırdı. Baktım diyor ileride Tahir hoca kardeşim oturuyor. Bu vallahi Ali Ulvi korucu üstadımızın rüyasıdır. Ben kendim bizzat dinledim. E Tahir Hoca kardeşim orada oturuyor. Onu kaldırmamışsınız dedim. O buranın ahalisindendir dediler bana diyor. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sevenleri sevdikleriyle cennette birleştirsin inşallah. Ne olur... Dualarınızı hatimlerinizi fatihalarınızı kalanlarının onun yolunda olmaları için şeriat hizmetinde olmaları için dualarını eksik etmeyin Allah hepinizden razı olsun.